Hayattan pek fazla bir ümidim yok yaşadığım hastalıklardan dolayı yaşama sevincimi kaybetmek üzereyim diyor izleyicimiz ne tavsiye edersiniz ne yapmasını istersiniz öncelikle Cenab-ı Allah acil şifalar ihsan eylesin Cenab-ı Hakk'ın şafi ismi şerifi var yani şifayı veren anlamında Cenab-ı Hakk'a bu ismiyle şafi olan Allah'ım benim hastalıklarıma şifa ver diye dua eder şunu ifade edeyim ki hayattan hiçbir zaman insanlar ümidini kesmemeli. Çünkü biz ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Belki evet. bu hanımefendiye Cenab-ı Hak çok hayırlı uzun ömürler de verebilir. Yani hasta olan insanlar uzun yaşıyorlar ama bir de bakıyorsunuz ki çok sağlam dediğimiz bir insan. Aa diyoruz o vefat etti ya? Hasta anında, mıydı diyoruz hatta. Hasta mıydı ya şaşırıyoruz veya hiç hastalığı yok. Bir anda bakıyorsunuz mesela diyelim ki Aslan gibi delikanlılar böyle maraton yapıyor, birden vefat ediyorlar, evet. kriz geçiriyorlar evet. veya ne bileyim bazen spor sahalarında görüyoruz. O anda o genç mesela koşuyor, metrelerce koşuyor, futbol oynuyor, spor yapıyor. Bir de bakıyorsunuz yığılıp kalıyor. Yani onun için... Biz ölümün ne zaman geleceğini bilemeyiz. Onun için de Cenab-ı Hak da Hazretleri ölümü saklamış. Yani hiçbir kimseye bildirmiyor. Sen öleceksin diye hiç kimseye bildirmiyor. Peygamberler de dahil onlara da ölümü bildirmiyor. Ee, en kötü şey böyle ölüm korkusuna sahip olmaktır. Evet biz ölümden korkmayacağız. Ya ölümden sonrası için kendimizi hazırlayacağız. Eğer bir hazırlığımız yoksa biz ölümden o zaman korkarız. Hazırlığı olan bir kimse ölümden niye korksun ki? Yani tabii ki Cenab-ı Hakk'ın affı, mağfireti, merhametine biz güveniyoruz. Cenabı ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki لَا تَقْنَةُمْ مِنْ رَحْمَةِ Değil mi? Evet. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Ee, mesela e, bazı insanları kınarken de اِنَّهُ لَيَعُواسُنْ kefur" O diyor tamamen ümidini kaybetmiş nankördür diyor. O yüzden biz asla e, hayattan ümidimizi kesmememiz gerekiyor. Hayattan ümidimizi kestiğimiz zaman esasında hastalıklarımız artar. Çünkü e, hayattan ümidini kesen bir insan hanımefendinin belirttiği gibi içine kapanır. Dışarı çıkmak istemez, arkadaşlarıyla konuşmak istemez, e, efendim evindeki insanlarla konuşmak istemez. Onları dinlerken sanki... Böyle dinliyormuş gibi yapar aslında kafası başka bir yerdedir kafası meşguldür hı hı. zihnini toparlayamaz unutkanlıklar başlar kendisinde dediği gibi yemekten içmekten zevk almaz yani yemek yemek istemez efendim bir şey içmek istemez konuşmak istemez yani hayattan hiçbir zevk alamaz devamlı uyumak ister bir türlü kalkmak istemez. Bunlar neyi getirir? Bunlar otomatik olarak başka hastalıkları da getirir. Acaba ben ölüyor muyum? İşte bende kalp krizi mi var? Acaba yeniden damarlarım tıkanır mı? Yeniden bir anjiyo olur muyum gibi. Böyle esasen korkarsa bu tür hastalıklar daha çok onda meydana gelebilir. Onun için şöyle demesi lazım kendi kendine. Allah bana bir ömür biçmiştir. Onu Benim canımı ne zaman alacağı Allah'ın elindedir. Onu Allah bilir. O yaşama sevinciyle, ümidiyle kendi, kendi kendine moral vererek hayatını böyle devam ettirmesi lazım. Yani başkaları ne kadar ona tavsiyede bulunsa bile o tavsiye belli bir yere kadardır. O kimse yaşama sev sevincini kendi kendine kazanmalı ve e, yaşama tutunmaya gayret göstermelidir. Hani bazen diyoruz ya insanlara bu yaşama tutundu diye böyle insanlar yaşama tutunmaya gayret göstermeleri gerekir. Evet.